ve her muhdese ve her bid'at zarare ve her zarare fi'nahr Allah'ım menfa'ına Allah'ım öğrettin bize neyden fayda verir onu bize öğrettin bize öğrettin Allah'ım sen bize hakkı hak olarak göster ve bizi ona uymaya muvaffak amin Geçen haftaki dersimizde dedik bundan sonra nefis teskiyesi ile ilgili ders yapacağız ve nefis teskiyesi ile ilgili ders yapmamızın nedenlerini de Birkaç madde halinde anlattım. Yani neden nefis tezkiyesi yapmak zorundayız? Veya nefis tezkiyesine neden ihtiyacımız var? Diye birkaç madde halinde ne yaptım? Birkaç madde halinde bunu anlattım. Ve dedim nefis tezkiyesinde aslımız nedir? Neye dayanarak nefis tezkiyesi yapacağız? Her şeyde olduğu gibi Kur'an ve sünnet olduğunu anlattım. Ve Kur'an ve sünnete dayalı olmayan bir nefis tezkiyesinin nelere mal olduğunu da anlattım. Sofilerin açlık örneğini vererekten. Şeriatın getirdiği hudutlar çerçevesinde nefsini teskiye etmeyen, farklı bir yolla nefsini tezkiye etmeye çalışan bir insanın başta neler gelebileceğini de anlattık. Ve en son varmış olduğumuz sonuç neydi? En son varmış olduğumuz sonuç şuydu. İnsan Allah'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. Ve insanın görevi sadece Allah'a kul olmak değildir. İnsan hem kendisi Allah'a kul olacaktır hem de insanlara Allah'a ne yapacaktır? Kul yapacaktır. Fakat dedik Allah'a kul olma ve Allah'a kul yapma işlemi sırasında yolda birçok engeller var. Yolda birçok insana alıkoyacak engeller var. İnsanın bunların üstesinden gelebilmesi için nefsini arındırmaya ihtiyacı var. Zor günde dünya meyletmemek, daveti, daveti terk etmemek veya cihadı terk etmemek etmemesi için insanın neye ihtiyacı var? Daha kolaylık anında kendi nefsini bazı isteklerinden, bazı işte ihtiyaçlarından, dünya olan meylinden, Adam azgınlığını, bir nefsini dindirecek ki sıkıntı günü geldiğinde de ne yapabilsin? Sıkıntı günü geldiğinde de bunları terk edebilsin. Ve e, anlatırken de en son demiştik ki bundan sonra özellikle kalbin, kalbi diri tutacak, kalbi, işte kalbin asıl gıdası nedir dedik? İşte zikirdir, Kur'an tilavetidir, takvadır. Bunları ne yapacağız? Bunları işleyeceğiz ki, çünkü niye dedik? Nefis tezkiyesi bedenle ilgilidir aslında. Yani insanın bedeniyle salih ameller işlemesine ne diyoruz? Nefis teskiyesi. Dedik peki beden nasıl güzel amelleri yapar ve nasıl kötü ameller yapar? Dedi ki asıl olan kalptir. Peygamberimiz diyor dikkat edin cesette bir et parçası vardır. O et parçası düzelirse ceset de ne yapar? Ceset de düzelir. O et parçası bozulursa ceset de bozulur dedik. Öyle değil mi? Ha Biz de cesedimizle salih ameller işliyor, işlemek istiyorsak eğer salih amellere geçmeden önce bir kalbi ıslah etmemiz lazım. Kalbin gıdasını vermemiz lazım ki. Zaten kalp kendiliğinden düzelse, salih amel arama gibi bir arama aramaya ihtiyacımız yok. Kalp zaten bizi ne yapacaktır? Salih amele itecektir. Çünkü düzelmiş, Allah'ın nuruyla dolmuş, Allah'ın işte e, sıfatlarıyla kendini sabitlemiş olan bir kalp ne yapmayacaktır? Hiçbir zaman kötü amellere meyletmeyecektir ve sıkıntı anında ters dönmeyecektir. Öyle değil mi? Ayaklarının üzerine insanı gerisin geriye döndürmeyecektir. Tabii e, konuya girerken kalp meselesine, teskiye meselesine ilim olsun, fıkıh olsun, tefsir olsun, hangi ilim olursa olsun, teskiyenin aslında konusu olan ve teskiyenin başında da zikredilmesi gereken, her şeyin başında zikredildiği gibi hangi meseledir? İhlas meselesidir. Öyle değil mi? Çünkü ihlasın olduğu yerde amelin neyi vardır? Amelin değeri vardır. İhlasın olmadığı yerde amelin değeri yoktur. Nefis teskiyeti nedir dedik geçen hafta? Anlattığımda. Nefis teskiyeti salih amellerin Toplamıdır. Öyle değil mi? Salih amellerin işlenmesidir. Şimdi salih amelin işlenebilmesi için veya salih amele salih amel denilebilmesi için Allah'ın katında faydasını verebilmesi için ihlas olması lazımdır. Hatta bizim dahi bu dersi işlerken bu dersten bereket almak istiyorsak bu dersin faydasını müşahede etmek istiyorsak ihlas olması lazımdır. Hem anlatan da hem dinleyenlerde bu noktada ihlas olması lazımdır ki bu dersin neyi ne yapabilelim? Bu dersin bereketini hem dünyada hem ahirette görelim. Aynı şekilde nefis tezkiyesi konularında da ve diğer tüm konularda da asıl ve başlangıç nedir? Asıl ve başlangıç ihlastır. Peki ihlas ne demektir? Yani sürekli mesela işte duyarız. İşte ihlas olmadan olmaz, ihlas olması lazım. Tüm kitaplarda bu vardır. İşte, i̇hlas olmayan amel daha kadar da olsa sinek kadar değeri yoktur Allah'ın gözünde. Peki ihlas nedir? İhlas demek insanın Allah'ın emrettiklerini ve nehyettiklerini yaparken... Sadece Allah'ı kastetmesidir. İhlas, insanın Allah'ın emrettiklerini yaparken, nehyettiklerinden de uzak durarken, sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala'yı kastetmesidir. Onun dışında, onunla amel arasına girecek her şeyi elinin tersiyle itip, gayeyi Allah yapıp, onun için amel yapmaya biz ne diyoruz? Onun için amel yapmaya biz ihlas diyoruz. Tabi ihlası farklı şeyler, şekillerde tanımlayanlar da olmuş. Hatta mesela bazı alimler şeyi tanımlarken, İhlası tanımlarken diyorlar ki, bütün hareketlerinin dinlenmesinin yani kıpırdamasının ve durgunluğunun her şeyin yani kısacası her şeyinin Allah için olması lazım diyorlar. İhlası tanımlarken insanın hareketi ve durması da, şöyle durmasının bile Allah için olmasına ne diyorlar? Allah için olmasına ihlas diyorlar. Peki şimdi sürekli duyduğumuz ve ileride anlatacağız da daha başka noktalarına da değineceğiz, sürekli duymuş olduğumuz bu ihlas, neden ihlaslı olmak zorundayız? Yani hiç düşündünüz mü? Her yerde anlatırız işte ihlas olmazsa olmaz işte şöyledir, ihlas böyledir, böyledir. Peki şöyle maddeler halinde kısaca neden ihlaslı olmak zorundayız? Yani ihlaslı olmazsak veya ne olur? Gibisine bir defa arkadaşlar başlangıç olarak amelin kabul şartı nedir dedik? Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için bir, ihlaslı olması lazım. iki sünnete uygun olması lazım. Bir amelde ihlas yoksa o amel Allah'ın katında ne değildir? Allah'ın katında o amelin hiçbir değeri yoktur. O zaman ne işin ihlaslı olmak zorundayız? Amellerimizin, yorulmalarımızın, çabalarımızın, terimizin Allah katında bir şeye değmesi için, Allah katında karşılığını görebilmemiz için ihlaslı olmak zorundayız. Ne diyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de? ve أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ onlar sadece ve sadece Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet etmekle emrolundular. Yani Allah insanlığın vazifesini anlatırken ne olarak tanımlıyor? Biz ne için yaratılmıştık? Allah'a ibadet etmek için. Fakat Allah demiyor ibadet etmekle emrolundular. İhlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Öyle değil mi? Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle peygamberin dininden ne diyor? قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ ve وَمَمَاتِ lillahi رَبِّ الْعَالَمِينَ La şerike kelehu ve bizalik emr tut. benim namazım, benim kurbanım, benim ölümüm, benim dirilişim hepsi Allah içindir. Hangi Allah içindir? Ortağı olmayan Allah içindir. Öyle değil mi? Ortağı olmayan Allah içindir ve ben bununla emrolundum diyor peygamberimiz. Ben bununla emrolundum. İnsanlara der ki, benim bakın. Burada aslında ihlasın tanımı da çıkıyor. Namazım, kurbanım. Şimdi bu ikisi yani sadece ibadetlerde. Demek ki ihlas ibadetlerde olur. Yok. Ölümüm ve dirilişim. Yani kısacası neyim? Benim her şeyim ortağı olmayan kim içindir? Benim her şeyim ortağı olmayan Allah içindir. Ve aynı zamanda mesela bu konudaki hadisleri biliyorsunuz. Ebu Umame Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor. Gördün mü diyor adamın biri savaşıyor ama sırf işte ücret kazanmak için işte para elde etmek için ve insanlar bunu zikretsin diye. Yani insanlar desin ki savaşıyor. Peygamberimiz diyor şey bu. Ona hiçbir şey yoktur. Bak adam malını feda ediyor. Adam dünyada en değerli olan canını Allah yolunda harcıyor. Belki de ölüyor. Peygamberimiz diyor ona Allah katında hiçbir şey yoktur. Adam bir kere tekrarlıyor. Peygamberimiz diyor Allah katında bir şey yoktur. Bir daha yine diyor Allah katında bir şey yoktur ve Peygamberimiz hangi amelin Allah katında makbul olacağını açıklıyor. Diyor ki, inna Allah halayak belumini amelin illa ma kana khalaten ve butugiye bihi Allah amellerden sadece ihlasla ve sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Bunun dışındaki amelleri Allah ne yapmaz? Bunun dışındaki amelleri Allah kabul etmez. Düşünün üç tane adamın kıssasını. Alim, şehit ve zengin. Dünya hayatında dış gözle, zahiri göze baktığımız zaman bu üçü de cennete en üst seviyelerde olması gereken insanlardır. Şehit, alim, alim ilmiyle, şehit canıyla, malıyla Diğeri de İslam'a ne yaparlar? Hizmet ederler zengin. Ama peygamber ne diyor? Ateş bu üçüyle yakılacak diyor. Allah ilk bunları çağıracak ve ilk bunları ateşe atacaktır diyor. Ne diyor Allah bunu alime? Niye öğrendin? Niye ilim öğrendin diyor. Ee, diyor ki ya Rabbi ben ilmi işte öğrendim yaşayayım ve insanlara anlatayım diyor. Yalan söyledin diyor. Sen insanlar desinler diye öğrendin ve insanlar da dediler. Yani öğrendi dediler diyor. Hadi git bakalım diyor. Yani ne demek bu? Git ecrine onların yanındalar ve Peygamberimiz bir hadiste de deniyor. Allah şöyle nida eder. Ben benle beraber başkasının gözetilerek yapılan amelden de sahibinden de vereyim diyor Allah. Ben ben de baş, bir amel yapılırken benim dışında bir şey gözetiliyorsa eğer ben o amelden de onun sahibinden de vereyim benim ihtiyacım yoktur diyor Allah. Öyle değil mi? Şehide de aynısını yapıyor Allah. Zengine de aynısını yapıyor ve bunları ne yapıyor? Ve bunları cehenneme gönderiyor. Ve Allah ne diyor? وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ تَجَعَلْنَهُ هَبَاً مَنْثُورًا Biz onların yapmış oldukları bütün amelleri onların önüne sürdük. Öyle değil mi? O amelleri onların önüne sürdükten sonra da biz onu heba هَبَاً مَنْثُورًا ettik. Yerle bir ettik. Heba oldu gitti onların amelleri. Şimdi dikkat ederseniz ayette şöyle bir nokta var. Allah diyor ki, biz onların yapmış oldukları amelleri önlerine sürdük. Demek ki ciddi manada bir amel var. Allah'a iyi, adamın ötesinler. Ecek kadar diyerek değil mi yani? Ne yaparak sürdürdük? Demek ki bu puttel var. Orada dua ediyor. ediyoruz. Ama bunu sürdürdük. İlk kâbın önüne biz bunu hepden <gülüyor> sürdürdük. Biz bunlar sürdürdük. Sıkıştıklar <gülüyor> işte bu iş. Her zaman Ya akılardık gibi. İhlas yok. Biz ya ihlas ki, İşte uygunluğumuz. Bizim Allah'a. Bu nedir? Yalnız burada duvar alalım. Yani insan, biz direkt düşünün kimden istiyorsunuz? Kim bu putluyorsunuz? Diyorsunuz. Zaten bunlar yapıyorsunuz da bize alır topluyorsunuz ister. İlgileniyor. Bunun derine göre çok nedir? Yapmışsınız. Çünkü bir gün geliyor, radlar ki Allah ve beytavaz'ın yapmış ettikleri tüm ametmeler vardır. raflar ne sürüyor? Allah sebebi kaynanıyor ki yerlerin vardı. Diyor, peki ne gördü ki? Le diyorsun? Beyka yoruldum diyor. Allah'ın onunla ilgilen bey. Le dünyanla şerit çaba leke izim şöyle. Le ailenle le babam tabam kıl leke izum kovdu bile melek. Dayım temli amcam tipi huvam şu böyle melek. Allah. In. Yaparken, seninle baksana, ne birindeyiz ama davasından sen ya, biz emrindeyiz. Yoksa bak diyorlar, ne kadar sen? Hani sen diyoruz ya, senin bile alışıyor ortundan <gülüyor> yoktur, kesinler diye. Sadece bir tane onlar dönmezlerdir, ya, o da sakatına eminmektedir. Yani çeksin, dikiyorsun ve onu bir gün gelirtir, Allah seni bulduklar diyor, bir sahibi. Şuradan i̇şte, sonra, zaten peri, Allah Kur'an şediyor Allah, bir kere deniyor, sen gelen o perini atırken diyor ona, ki, den yeryüzünden düşüp o kombinasyon yani semayı buradan her şey şu ardı ile gelecek bununla bunların hepsini Bunlar onlara da gelebere verecek sizi yerse biz bu ve gökte falan da kim kimle zarıyor sandırıyor aman onlar Allah gitmemesi demekler kafaların boş bir düştük başka bir mesela. nedir? diyor? Kullanını yapıp, sen bir yedi kalım. Biki melekumda. Batu kulli kılığım, yor şeyim ve orulalığım ve yüce yorul. Akşam ne şey isterim? De ki, karşımıza, bütün karşımıza tüm her şey. Hadi ya, ben indiremiyorum seni. Bulup bulundurum. Yani yine ya, kimden daha? Sanat mıdır insan? Allah diye diyor. Olmaz mısın bu haş? Bir yümet diyor. Üçesinden yani birçok okulunuzdan ayeti alır. Diplam, müşkün olacaksınız. İşinizden Allah'ın inanıyorsunuz. Öğreninizden Allah'ın işine Babadan bütün ki olacaksınız. Aynatı elinden kimi inanıyorlar? Olacaktır Allah için diye. Fakat insanın kalbindeki o bir an şeytanın bulduğu bir mekandan yaklaşacak. Ve Allah diyecek ki senin böyle bir amelin yok diyecek. Sen var diyeceksin o yok diyecek. Sen var diyeceksin o yok diyecek. Sürecek gözünün önüne. Daha kadar amel bakacaksın hepsine. Eba'en mensura etmiş yani. İşte biz bundan, Allah bizi bundan korusun, riyadan korusun, her şeyimizi onun için ihlaslı olan amelden eylesin. İşte biz bundan dolayı ihlaslı olmak zorundayız. Yani dünyada dahi ahmakların işi dediğimiz ücreti alamama meselesi, kıyamette düşünün, elimizde imkan var. Allah bize imkan vermiş, ihlasın yolunu göstermiş, nasıl ihlaslı olabileceğimizi anlatmış. Hala bu meselenin üzerine eğilmiyorsak, bunu kendimize gündem yapmıyorsak, ve kıyamette de ve şunu da biliyoruz. Riya öyle pis bir şey, öyle bir hastalık kidir, hastalıktır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam karanlık gecede karıncanın ayak seslerine benzetiyor. Bu ne demektir ya? Yani karanlık gecede karıncanın ayak seslerini duyan var mıdır şu alemde? Yoktur. Riya da yani ihlasın zıddı olan, ameli boşa çıkaran riya da bu kadar tehlikeli bir şey. Yani bu kadar tehlikeli bir şey. Ve Peygamber diyor ben ümmetime en çok korktuğum şey budur. Gizli şıktır diyor. Yani riya dediğimiz olaydır. Gizli şıktır diyor. Böyle bir şey, bu kadar gizli bir şey. Bir bakacaksınız ki siz belki kendinizi ihlas içerisinde görüyorsunuz. İşte ya ben şey yapmışım, her şeyi terk etmişim diye. Kıyamette hepsi ne oluyor? Ee, boşa gidiyor. Hatta subhanallah yani e, biz gençlerle beraber şeydeyken işte Arap bölgesinde tezkiyet nufus Nüfus diye bir kitap okuyorduk. Orada bir tane söz kalmış hep aklımda. Adamın biri diyor Ahmet Ferid'in bir kitabı. Orada diyor ihlası şöyle tanımlamış alimler diyor. Diyorlar ki el-ihlasu fakturuyetil-ihlas. İhlas insanın kendi ihlasını görmemesidir. İhlas demek insanın kendi ihlasını görmemesidir. Men şahede hedefi, ihlasihi <Sessizlik> ihlasa feqad ihtace ihlasuhu ila ihlasin. Kim kendi ihlasında ihlasını fark ederse onun ihlası tekrardan ihlasa ihtiyaç duyar. Yani kendi ihlasını fark ediyorsansa demek ki senin ihlasının bir daha ihlasa ihtiyacı var. Böyle bir ağır tanım düşünsenize yani. Hani ihlas hakkında böyle bir ağır tanım yapmış. Ve bunu yapanlar kimler? Bunu yapanlar da selef alimleri. Yani kendilerine uymakla mükellef olmuş olduğumuz selef alimleri. İkinci sebep, neden dolayı ihlaslı olmak zorundayız? Her zaman şunu anlatıyoruz. Biz diyoruz ki, şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. Öyle değil mi? Ve insan kendi şeytanını tanımadığı müddetçe hiçbir insan dünyada ve ahirette mutluluğa erişemez. Dünya ve ahiret mutluluğunun yolu insanın kendi şeytanını gündemine koyup kendi şeytanını tanımasıdır. Şeytan, hocamı kandırma usulüyle beni kandıramaz. Çünkü benimle hocamın şartları ve ortamı bir değil. Mümkün değil. Öyle değil mi? Şeytan seni kandırma usulüyle beni kandıramaz. Çünkü senin fıtratın da benim fıtratım bir değil. Öyle değil mi? O zaman herkes kendi onun bunun şeytanını tespit etmektense, bizim en büyük hastalığımız nedir? Biz onun bunun şeytanını çok güzel tespit ederiz. Yani nasıl şeytan falan abi nasıl şeytan kandırıyor? Bunda bizim üstümüzde yoktur. Şeytan avcısıyız. Ama ne yazık ki kendi şeytanımıza gelince silahımızda mermi biter. Bir türlü kendi şeytanımızı avlayamıyoruz. Şimdi kendi şeytanını tanımayan adam hiçbir zaman şeytanın destelerinden kurtulamaz. Şeytan Allah'a söz vermiş mi? Allah'a demiş ki senin beni saptırdığın gibi ben de onların hepsini saptıracağım demiş mi? Onlara sağından, solundan, altından, üstünden, yanından, kuzeyden, güneyden yaklaşacağım diye Allah Subhanahu ve teala söz vermiş mi şeytan? Söz vermiş. Şeytan bile bakın Allah'a söz verirken bir grup insanı kandıramayacağını biliyor şeytan. O çoğunluğu saptıracağım dedikten sonra illa ibadeke minhumul muhlasin diyor. Sadece senin bu ihlaslı olan kulların müstesna diyor Allah'a. Yani şeytan bile Allah'ın saptıramayacağı kulların ihlaslı olduğunu biliyor. Şimdi o zaman şeytanın desiselerinden, şeytanın tuzaklarından kurtulmak istiyorsak bir ihlas peşinde koşmak zorundayız. Şeytan dahi bunun farkındadır. Şimdi şeytan ihlaslı bir adamı nasıl kandıracak? Şöyle bir düşünsene. Adam amellerinde dünyayı gözetmiyor ki, dünyalık bir kaygısı yok ki, Şeytan dünyayla yaklaşsın. Kadın, çoluk çocuk adamın derdi değil ki şeytan o kapıdan yaklaşsın. Veya diyelim adamın derdiği insanlar onu öfsünler, desinler değil ki şeytan o kapıdan yaklaşsın. Peki şeytan bunu salih amelin nasıl iptale verecek? Bunun başka bir yolu var mı? Yani ya bu dediğim yerden iptal edecek. Ya buradan ya buradan. Ya dünyayla kandıracak. Yani rızayı ilahi gözünün önünden çekip dünyayı yani bak anlat, çalış, şabala dünyada mevkin makamın olsun. Ya çoluk çocukla onu Allah'tan alıkoyacak öyle değil mi? Veyahut da insanlar desinler diye alıkoyacak. Başka bir yolu var mı bunun? Başka bir yolu yok. Adamı başka şekil salih amelinden alıkoyamaz zaten. Ha demek ki ihlaslı bir adam. Dünya adamın umrunda değil. Kadın çoluk çocuk adamın umurunda değil. İnsanların demesi adamın umurunda değil. Ben yükseleyim birileri alçalsın, diğer cemaatler küçülsün, biz yükselelim. Anlayışı da adamda yok. Peki şeytan bunu amelde hangi yolla boşa çıkaracak? Yani bizde şöyle bir anlayış vardır. Şeytanı tanımadığımızdan dolayı şeytan insanı amelden alıkoyar. Şeytan insanı amelden alıkoymaz. Yani şeytan insanı amelden alıkoymaz. Niye? Çünkü şeytan seni amelden alıkoyduğu zaman ne demektir? Şeytan sadece bir tane kar etmiş oluyor seni amelden koydu. Fakat sana riyayı bulaştırıp ihlatsızlığı sende hastalık haline getirdiği zaman iki defa kar ediyor. Bir, hem senin amelin boşa gidiyor hem de yorulmuş oluyorsun. Yani hiç yorulmadan cehenneme gitmek var. Bir de şeytanın kahkahalar içinde senin izlemesi var. Yorul, yorul, yorul, yorul ve o şekilde şeye git. O şekilde cehenneme git. Şeytan bu şekilde ne yapmış oluyor? Şeytan bu şekilde iki defa kar etmiş oluyor. Şimdi ikinci sebebimiz ne? Neden ihlatsız olmak zorundayız? Birincisi, İhlaslı olmayan adam amelinin değerini göremez. Ne dünyada ne ahirette. İkincisi şeytan kime yaklaşamaz? En büyük düşmanımız olan şeytan, ihlaslı olan insanlara yaklaşamaz. Üçüncü madde neden ihlaslı olmalıyız? Neden ihlaslı olmalıyız? Diye düşünürseniz çünkü bizim ihlaslı olmamızdaki sebep şu Müslüman Akıllıdır, akıllı da ihlaslıdır. Ne demek hocam diyeceksiniz. Ya ihlas öyle bir şey ki bak elde etmek gerçekten çok zor. Elde edemediğin zaman yapmış olduğu Allah acımıyor kesinlikle. Yapmış olduğun bütün amelleri boşa götürüyor ama. Bunun yanında elde ettiğin zaman da var ya senden daha mutlu bir insan yok, senden daha karlı bir insan yok. Bakın ihlas, akıllı olan bir Müslümanın hayatındaki ihlas insanın bütün hayatını insan için ecir kapsına çevirebilir. İnsanın bütün hayatını ecir çevirebilir. Nasıl diyeceksiniz? Niyet meselesi var ya, niyet meselesi. Yani niyetini bir defa güzelleştirmeyi öğrendinse bütün dünya senin için ecir olabilir. Attığın adım, çektiğin nefes, konuştuğun konuşma, ettiğin tebessüm. Nasıl hocam diyeceksin yani? Nasıl olacak bu iş? Şimdi mesela yolda bir kardeşimizi gördük. Şimdi normalde biz kardeşimizi gördüğümüzde yüzümüzü mü atarız? Suratımızı mı atarız? Tebessüm mü ederiz. Fıtri bir şekilde tebessüm ederiz. Şimdi sen diyelim ki ihlaslı bir şekilde tebessüm ettin. Tebessüm etmek sünnettir. Ve ben kardeşime tebessüm edip onu mutlu edeceğim dedin. Bundan ecir alıyor musun, almıyor musun? Alıyorsun. Bu derse gelirken, örnek veriyorum. Derse geldiği zaman normalde de ders her hafta var. Mecbur gideceğiz. Anlayışı var. Bir de ya ben bu derse gideceğim. Bu vaktimi Allah'a kat kılacağım. Ve kendim burada bir şeyler öğreneceğim diye derse geldiğiniz zaman. Atmış olduğunuz her adım şey mi? Atmış olduğunuz her adım sizin için ecir mi? Ecir. Ya onu bırak. Müslim'de Ebuzer hadisini biliyorsunuz. Ve bu da ya hadikum sadaka diyor peygamber. Sizin cinsel ilişkinizde sizin için sadaka vardır. Şimdi sahabe şaşırıyor ya Resul adam diyor hem ihtiyacını giderecek hem de ecir alacak öyle mi? Peygamberimiz diyor haramda işini giderirse günah kazanır mıydı kazanırdı. Aynı şekil diyor helalde giderdiği zaman adam yine kazanır. Fakat kimdir bu adam? İhlası olacak. İffet için evlenmiş olacak. Öyle değil mi? Allah'ım ben evleniyorum. Bak evlenirken bir evlenmek vardır. Bir normal evlendiniz. Bir de evlenirken şöyle durup Allah, İslam bizden iffeti istiyor. Ortam bozuk. Ben de iffetimi korumak için evleniyorum. Her girmiş olduğunuz ilişki, daha açık bir deyimle yani sizin şehvetinizi gidermesine rağmen sizin için bir ecir fabrikası gibi. Yanına gidin eşinizin ecir. Oturun ecir, yatın ecir, gürün ecir. Niye? Çünkü siz onu Allah için aldınız. İffetlenmek için aldınız. Öyle değil mi? Ve bunu her şeye kıyas edebilirsiniz. Yani normalde mesela diyelim iş yerine giderken yani selam vermeyen yoktur içinizde birbirinizi gördüğünüzde. Ama artık bizde öyle bir hale gelmiş ki adet halini almış. Selam vermek adet halini almış. Öyle değil mi? Düşünün bunu kalbinize yerleştirdiniz. Yani ben selam verirken öyle değil mi? İnsanlara Allah bunu benden ist istiyor diye yapıyorum. Yani ihlaslı bir şekilde bunu yaptınız. Her vermiş olduğunuz selam, her yapmış olduğunuz gülücük, her, her yapmış olduğunuz konuşma. Ya canınız sıkılıyor, kardeşinize şaka yapıyorsunuz mesela. Kendinizi rahatlatmak için. Ama bunun yanında niyet etseniz ya... Ben kardeşime aynı zamanda ne yapacağım? O da sevinsin, gülsün yani yüzü gülsün diye. İşten gelmiş, yorulmuş. Siz de ecir alıyorsunuz, o da ecir alıyor. Yani bundan daha güzel bir şey var mı? Tek bu sebep olsa niye ihlaslı oluyoruz diye. Bu yetmez mi insan için? Bu dahi yeter. Peki bak, bu seviye, bunu deneyin. Biz dersleri yaparken başlangıçta ne demiştik? Yani bu derslerden bereket görebilmemiz için herkes kendine bir çizerge kursun. Ve derste anlattıklarımızı benimle dahil olmak üzere elimizden geldiği kadar, hepsini zaten yapamayız, Elimizden geldiği kadar yapalım. Peki insan bu seviyeye nasıl ulaşır? Yani insan her yapmış olduğu amelden nasıl ecir alabilir bir insan Hiç düşündünüz mü? İnsanın bunu yapması gerçekten kolay değil. Bak anlatırken insana hoş geliyor. Ben bundan sonra yapacağım diyor. Bak deneyin. Yüzde doksanını unutacaksınız. Yüzde on aklınıza gelecek. Sebep ne biliyor musunuz? Çünkü bizim kalbimizin merkezinde Allah yok. Yani kalbinin merkezinde Allah olan insanlar yani fıtratı Dünyaya değil de ahirete meyleden insanlar bunu yaparlar. Dünya elleri bunu yapamaz. Bunu yapsa yapsa kim yapabilir? Bu mertebeye ancak ahiret eri ulaşır. Yani hemmi, kemmi, derdi, kederi, her şeyi ahiret olan adam, sadece ahireti düşen adam bu seviyeye ulaşabilir. Ama dünya işte kadın, çoluk, çocuk, ev, maişet, derdi, aklı, fikri bunlarda olan bir adamın bu seviyeye ulaşması ne değil? Bu seviyeye ulaşması mümkün değil. İşte bundan dolayı ne yapmak lazım? Sürekli Allah'tan yardım dilemek lazım. Allah'ın sevip razı olduğu işlerde bizi muvaffak kıl. Yapmış olduğumuz şeyler normal işleri bile senin için ibadet olmasını sağla diye sürekli Allah'tan ne yapmak lazım? Sürekli Allah'tan yardım dilemek lazım. Yine dördüncü bir madde neden ihlaslı olmak zorundayız? Eğer biz yeryüzünde Allah'ın yardımını elde etmek istiyorsak, İslam ümmeti ilk dönemlerindeki izzetini tekrardan kazanmasını istiyorsak, Bizim ne yapmamız lazım? Bizim ihlaslı olmamız lazım. İzzeti ve temkini, yeryüzünde hakimiyeti isteyen, Allah'ın dininin yeryüzünde hüküm sürmesini, yeryüzünde insanı, insanları yöneten kanunların Allah'ın kanunları olmasını savunan insanların önünde başka bir çıkar yolu yoktur. Mutlaka ne yapmaları lazımdır? Mutlaka ihlaslı olmaları lazımdır. Diyeceksiniz ki hocam niye? Müslümanlar yeryüzünde hakimiyetlerini Allah'ın yardımı olmadan kurabilirler mi? Kuramazlar. Yardım kimdendir? min 'indi'llah. Yardım sadece ve sadece Allah'ın yanındadır. Öyle değil mi? Allah yardım etmese hiç kimse ne yapamaz? Hiç kimse insanı kurtaramaz. Hiç kimse insana hakimiyeti getiremez. Peki Allah yardımını yeryüzünde Müslümanları kuvvetlendirmeyi neye bağlıyor? Allah Nur Suresi'nde Müslümanlara diyor ki: "Va'adallahu'llazina amenu minkum ve amilussalihati le min qablihim." Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere Şöyle bir söz vermiştir. Allah sizi yeryüzünde halifeler kılacaktır. Sizden öncekleri halife kıldığı gibi sizi de halife kılacaktır. Sizin korkunuzu emniyete çevirecektir. Ve razı olduğu İslam dininde sizi kuvvetlendirecektir. Şimdi Allah üç tane vaatte bulundu. Fakat Allah bunun yanında bizden bir şey istiyor. Ne şartına bağlıyor? Ya'buduneni la yüşrikune bi şey'a. Bana ibadet edeceksiniz ve bana şirk koşmayacaksınız. Yani benim size yardım etmemi istiyorsanız, sizi yeryüzünde önceki milletleri halife kıldığım gibi halife kılmamı istiyorsanız, bana ibadet edeceksiniz, bana şirk koşmayacaksınız. İbadetin en üst seviyesi nedir? İhlastır. Şirkin kısımlarından biri nedir? Riyadır. O zaman ümmet eski günlerdeki izzetine dönmek istiyorsa, neye ihtiyacı vardır? İhlasta ihtiyacı vardır. Bu ümmet için genelde, bir de bunu özelde ele alalım. Yapılan çalışmalardan fayda görülmek isteniyorsa, yapılan çalışmaların insanların kalbine etki edilmesi isteniyorsa, Aynı şekilde ihlasla davranılmazlardır. Şunlar şunların sayısı büyüsün, büyüdü dedi, desin diye çalışma yapılmaz. Falanketler bizi takdir etsin diye çalışma yapılmaz. Sayımız insanların gözünde büyük görünsün diye çalışma yapılmaz. Çalışma ne için yapılır? Çalışma Allah rızası için yapılır. Ve zaten siz çalışmanızı Allah rızası için yaptığınız zaman insanların sizi kabul etmesini beklemenize lüzum yok. Zaten Allah sizin sevginizi ne yapıyor? Allah'ın sevginizi insanların kalbine yerleştiriyor. Ne diyor Allah? İnnellezine amenu ve amilus salihati seyec'alulehumurrahmanu wuddah. edip salih amel işleyenlere Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır diyor. Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır. Kimin gönlünde sevgi kılacaktır? İnsanların gönlünde. Ne diyor? Allah kulü Peygamber Allah bir kulu sevdi mi Cebrail'i çağırır. Ey Cebrail ben falan kes seviyorum sen de onu sev. De. Cebrail gider şeyde bağırır. Allah falan seviyor seviyormuş siz de onu sevinde Ve melekler ona istiğfar etmeye başlarlar. Öyle değil mi? Ve ne diyor peygamber? وَيُوْدَعُ لَهُ الْقَبُولُ fil art Yani ona yeryüzünde de kabul. İnsanların onu kabul etmesi insanların içine yerleştirilir. Yani aslında bak akıllı insan sen riya yapmasan, ihlasla amel yapsan istesen istemesen Allah seni sevdiriyor insanlara. Yani ister de insanlar benden nefret etsin, ister de etmesin. Fakat diyelim ki sen İnsanlar desinler diye çalış çalış çalış yorum beş kişi sana dese de Allah sonunda her seni dünyada rezil ediyor. <gülüyor> dünyada rezil oluyorsun. Hem de ahiret gününe geldiğin zaman ya gerçekten manzara insanın tüylerini ürpertiyor yani. Bütün amellerini önüne getirecek ve bakacaksın ki bütün ameller olmuş. <gülüyor> yani o gözyaşların o ağlamaların, o namazların o ne bileyim hepsi böyle bir bakacaksın ki Allah'ın katında ne olmuş? Allah'ın katında boş gitmiş çekmiş gitmiş. Şimdi özet olarak da başka birçok madde sayılabilir. Ben kendi e, aklıma yani veyahut da hazırladıklarımı söylüyorum. Peki şimdi şöyle bir soru soralım. Diyelim ki yani ihlasın hakikati nedir? Ya bu ihlas nedir yani veyahut da ihlasın hakikati nedir? Veya niye ihlas bu kadar zordur? Şimdi niye bu böyle bir başlık atmak ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü arkadaşlar birçokumuz ihlası şu, şu zannederiz. Biz çoğumuz zanneden ihlas demek ben şunu şunu Allah için kaldırdım buraya koydum demek bu ihlastır. Yani biz Allah için lafzı ağzımızdan çıkıyorsa ha demek ki biz ihlaslıyız. Diyelim ki kalbimizden niyet ediyoruz ya. Kimisi, kimi bilatı hele ağzıyla da yapar bunu. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya. Şimdi sorsan diyor benim namaz kesin makbul. Garantilemiş namazı. Niye? Çünkü Allah rızası için kelimesi adamın ağzından bir kere çıkmış ya. Bu Allah rızası kelimesiyle adam amelini garanti altına almış. Aslında böyle bir şey yok. Biz ne dedik? İnsanın yapmış olduğu bütün amellerde, terk etmiş olduğu bütün amellerde, amelle Allah'ın arasına girebilecek her şeyi defedip, sadece insanın ne yapmasıdır? Sadece insanın Allah Subhane ve Teala'ya Yani ben Allah rızası için demekle ne olmuyor? Allah rızası için demekle insan Allah rızası için amel yapmış olmuyor. Ne yapması lazım? Amelle rızay ilahinin arasına girecek tüm perdeleri insanın elinin tersiyle etmesi nedir? Elinin tersiyle etmesi ihlastır. Ha bu çok zor bir şeydir. Mesela ihlas nedir? Bir örnek vereyim. Yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın, kimse seni övmeyecek. Ve sen hala buna devam ediyorsan sen bu amel ne? İşte ihlas budur. Ve bu da mümkün değil. Yani şu anki yaşadığımız ortamda özellik, ya biraz nereden mi? Ya yapıyoruz, yapıyoruz. Kimse de görmüyor. Arkadaş insanın en azından bir te en az, hepimizin hastalığı yani. Öyle değil mi? İnsan en azından bir teşekkür eder ya. bana. Ya benim için mi yapıyorsun yani? Arkadaşlar işte sen ne kadar Allah için yapıyorum desen de senin lisan halin, senin lisanı kalını yalanlıyor zaten. Yani sen diyorsun biz Allah için yapıyoruz yani ama yine de yani işte bir, bir de desinler falan öyle değil. Sen gerçekten bunu Allah için yapmış olsaydı yani bu birçoğumuzun başına geliyor. Benim de başıma geliyor, senin de başına geliyor, çok büyük hocaların da başına geliyor. Bakıyorsun çok önemsiz bir yerde şunu zikrediyoruz. Ya Allah için ne ama yani bu kadar da olmaz bir teşekkür de falan diyoruz mesela. Bu neyi gösteriyor? Bizde ihlasın derecesinin sıfır olduğunu gösteriyor. Madem Allah için de ise o zaman Allah için niye teşekkür bekliyorsun ki? Zaten Allah sana teşekkür etmeyecek mi? Allah sana bu amelinin karşılığını vermeyecek mi? O zaman neden şey yapıyorsun? Neden yani adamdan teşekkür bekliyorsun? İşte mesele bu olduğundan dolayı ve gizli olduğundan dolayı, bu kadar zor olduğundan dolayı ve insan genelde fark etmediğinden dolayı selef alimleri ihlası şöyle şöyle tanımlamışlar. Diyorlar ki, İhlasu sa'atin necatul ebedi velakinnel ihlasi azizun. Bir saat ihlas bütün ebediyete kadar kurtuluşa vesile olur diyorlar. Yani ömründe bir saat ihlaslı olursan diyor İhlas-u sa'atin necatul ebedi Ebediyen mutlu olursun diyor. Velakinnel ihlas-i azizun diyor. Fakat ihlas çok zor bulunur. Öyle kolay bir şey değil. Tamam bir saat ihlasla ebediyete kadar kendini kurtuluşa alıyorsun ama garantiliyorsun ama ihlas nedir? İhlas çok zordur. Hatta Süfyan-ı soruyorlar diyorlar yani en zor şey nedir? Diyor benim tedavi ettiğim, yani nefsime en ağır gelen şey niyetimi tedavi etmekti. En ağır gelen şey niyetimi tedavi etmek, yani ihlasımı tedavi etmek. Çünkü şu suyu içerken ihlaslı olabiliyorsunuz bazen ama yere koyarken ihlaslı kaçırıyorsunuz. Veya mesela diyelim ki e, bir ameli yapıyorsunuz, bir ders yapıyorsunuz. Derse başlarken ihlaslı başlıyorsunuz. Namaza Allahu Ekber derken ihlasla giriyorsunuz. Fakat içeriye birinin girmesiyle bütün ihlasınız ortadan kalkıyor. Artık böyle biraz daha tadili erkana uyaraktan biraz daha böyle düzelterekten namazı. İşte bu kadar tehlikeli bir mesele. Yani öyle sakat bir şey ki amelinin başından sonuna kadar hep aklında olması lazım. Acaba ben ihlaslı mıyım? Bir an unutursan, bir an şeytana kapı götürürsen bütün ameli ne yapıyor? Bütün ameli boşa götürüyor ve Allah kıyamet gününde diyor ben senden de senin benim dışındakini gözeterek yapmış olduğun amellerini de vereyim. Sana ihtiyacım yok diyor. Hatta belki sen çok büyük işler yapmışsındır ama Allah seninle cehennemi yapıyor. Yani bütün insanların gözünün önünde seni getiriyor ve cehennemi neyle tutuşturuyor? Cehennemi Allah subhanahu ve teala senle tutuşturuyor. Şimdi belki şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Yani niye bu ihlas bu kadar zor? Veya niye elde edilmesi bu kadar hani sıkıntılı bir şey? Çünkü insanoğlunun fıtratı dünya sevgisine meyilli bir şekilde yaratılmış. Öyle değil mi? Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Zuyyine linnâ ti hubb-u şehevâd minennisa velbenin ilâhîl ayet. İnsanlara diyor şehvetler süslü gösterildi. Kadın, çoluk, çocuk, dünya, savaş atları, Ondan sonra altın gümüş insana ne gösterildi? Süslü gösterildi diyor. İnne ma'akum ve fitne. Sizin çoluğunuz, çocuğunuz ve kadınınız sizin içindedir. Mallarınız sizin için fitnedir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Öyle değil mi? Ve tuhibbunel mala hubban Siz malı çok aşırı bir sevgiyle seversiniz diyor Allah. Bel tuhibbunel hacile. Birak istiyor siz dünyayı seversiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi bel tu'tiruna el hayate Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz bilakis istiyor. Demek ki insanın fıtratında ne vardır? Şehvetlere meyil vardır ve insan şehvetlere ne yapar? Şehvetlere mail eder. Öyle değil mi? Ve insanoğlunun fıtratında başka bir şey daha var. Yaptığının karşılığını hemen görmek ister insan. Yani bak gidin bir insana sorun günlük mü istersin haftalık mı? Günlük isterim der. Haftalık mı istersin aylık mı? Haftalık isterim der. Öyle değil mi? Her sahibine sorun aylık mı istersin yıllık mı? Yıllık isterim der. Niye? Çünkü insanoğlu amelinin hemen karşılığını görmek ister. Yani çalışmasının, çabalarının hemen karşılığını görmek ister. Şimdi bu birinci madde insanın fıtratında olan. İki, insanoğlu dünyaya meyilli. Öyle değil mi? İnsanoğlunun dünyaya, mev makama, mevkiye, evlada, mala, mülke insandan meyil var. E ihlas ne demektir? Her şeyi Allah için yapmak demektir. Öyle değil mi? Yani teşekkürü, karşılığı bir nevi elinin tersine itiyorsun ve ittiğin vakti de bilmiyorsun. Yani adama şunu demiş oluyorsun ihlas yapınca. Ben senin yanında çalışıyorum istediğin zaman ücretimi ver. Yani ben çalışacağım. Bir sene, iki sene fark etmez. Beş sene, kırk sene, altmış sene ben çalışacağım. Hiçbir insan bunu kabul eder mi? Hiçbir insan fıtratı gereği bunu kabul etmez. Niye? Çünkü insan yaptığının karşılığını hemen görmek ister. İşte insan okulu da böyledir. Yani fıtratında dünya sevgisi, dünyadan makam mevki olması ve yaptığının karşılığını hemen görmek istemesinden dolayı insan ihlaslı olamıyor. Hemen yapayım da beni öpsünler diyor. Hemen yapayım da desinler. Savaşayım ki şehit desinler. Vereyim ki cömert desinler. Anlatayım ki alim desinler diyor insan ve bu şekilde ne yapmış oluyor? O fıtratındaki iki sevgi bir araya gelerek dünya sevgisi ve acelecilik sevgisi bir araya gelerekten insan ne yapamıyor? İhlası bir türlü elde edemiyor ve ihlas bundan dolayı zor. Yani başka bir sebebi yok. Düşünün yani tekrar tekrar bunu bir düşünün kendinizde. Yani yapacaksınız, çabalayacaksınız ama belki 80 yaşında öleceksiniz. Yani karşılığı 60 sene sonra. İnsana mantıklı gelmiyor yani. Şeytan insana çok uzak. Ulan yap yap yap bir, bir iş ne kimse teşekkür etsin ne kimse bir şey. Git hep evde böyle lambayı söndür gece namazı kıl oruç tut arkadaşların yanına o gün gelme. Ya niye gelmeyeceğim ki bir görsünler biz pazartesi perşembe tutuyoruz yani öyle değil mi? Gelmeyeceksin arkadaşların yanına öyle değil mi duracaksın. Ya bir de parayı verirken fakire mesela kimsenin olmadığı bir yerde bir evin kapısından atacaksın. Veya peygamber anlatıyor ya yedi kişi vardır Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı zaman kendi gölgesinde gölgelendirir. Biri de kimdir? Sak elinin verdiğiniz sol eli bilmez diyor peygamber. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Sak elinin verdiğiniz solun bilmemesi. Ama gizlilikteki şeyi anlatıyor. Doruk noktayı anlatıyor peygamber. Yani düşün sadakayı vereceğini kimse görmeyecek. Zarfa koyacaksın. Olur mu canım yani? Niye? Ya abi de yanımda olacak ki görecek attığımı falan. yani. Hocaya bir anlatılamıyor. Ya geçen bir fakirin oradan geçiyorduk. Çok acıdık falan elimizi cebimiz. Yani insanoğlunun fıtratı ne yapıyor? Bunu istiyor. Çünkü ya yüz yaşında ölsem sadakayı kimse bilmeyecek. Düşünsene. Ver ver ver ver senin haberi yoktu aa yüz sene sonra. Yok arkadaşlar. Adam patlar yani onu bir yerde anlatır. Ya geçen bir fakirin oradan geçiyorduk falan. Baktım içim gitti ya dedim bu böyle olmaz. Biz ne halde yaşıyormuşuz falan. Çıkardım verdim falan. Abi işte geçen cd izliyorum falan. Baktım mücahitlerin halini gördüm. Unan dedim bu ne lezzelik. Çıkardım karnının altınlarını sattım. Alın bu parayı mücahitlere gönderin dedim falan. E tamam gönderdin de niye anlatıyorsun yani. Gitti işte yani. Belki bak belki onu o niyetle anlatmıyordur Allahu Alem ama yüzde doksan o ameli ne yaptı yüzde doksan o ameli götürdü İşte insan bu kadar ahmak bir varlık yani insanın ahmaklığı budur İnsan bu kadar nedir İnsan bu kadar ahmak bir varlığı ve şeytan da sürekli ne yapar insana hep mesafeyi uzun gösterir hani mesela nasıl günah işletir şeytan bize ölmeyecekmişiz gibi öyle değil mi? Nasıl bizi mesela şey, hiç ölmeyecekmişiz diye bize günah işletirsen ya tövbe ederim, tövbe ederim. İyiliklere gelince de ya yarın öbür gün öleceksin şu çoluğa çocuğa karıya barı arkanda bir şey bırak yani. Sanki hemen ölecekmişsin gibi yani dünya meselelerine geldi mi hemen ölecekmişsin gibi. Ya, yarın öleceksin çocuğuna bir gelecek bırakmadı. Aha diyorsun gitti. Öldüm çocuk, karı, karı çoluk çocuk aç kaldı diyorsun. Başlıyorsun dünyaya çalışmaya. Ahireti düşündüğün zaman ya biraz amel yapmam lazım çabuk. Ya Allah'tan korkta ne 60, 70, 80 daha çok var ya. Tövbe edersin bir gün diyor. Aynı amel meselesinde de böyle. Anladın mı? Şimdi yaptın mı ahiret için adamlar birileri bilmiyor. Patlıyor insan ya yani birileri bilmeyecek. Mutlaka birilerinin ne yapması lazım? Bilmesi lazım diye düşünüyor. Ama işte adam diyelim dünya için yaptığı zaman aman söyleme aman kalsın bilmesinler, haset ederler, kibir ederler öyle değil mi? Bak dünyalı, hanginiz bana şimdi eşinizin kaç tane altın olduğunu bir yerde anlatırsınız? Anlatmazsınız. Kim birikiminin fiyatından bahseder sağda solda? Ya ben işte ayıp söylemesi bir 5-10 bin dolar birikimim var da mümkün değil yani öyle mi? Cebindeki parayı kim söyler? Ya işte baban iyi harçlık veriyor ya benden şimdi 200-300 milyon para oluyor elimde haftalık falan. Kimse böyle bir şey söylemez. Niye? Çünkü aman hasar ederler, aman götürürler, aman isterler düşüncesi vardır. Ahirete gelince ahiretime yol söylemeden olur mu canım öylece 100 sene sonra karşımıza çıkarlar. İşte şeytan insanı ne yapıyor? Şeytan insanı bu şekilde kandırıyor. Peki insan bunu nasıl e, bunun üstesinden gelir? İşte insan şu noktayı sürekli kafasında tutması lazım. Yani şu gün ölebilirim ve yapmış olduğum bütün ameller yani hiç amel yapmadan cehenneme erkekçe gitmek var. Bir de eşek gibi affedersiniz çalış çalış çalış çalış amelinle beraber cehenneme gitmek var. Yani insan sürekli bunu düşünecek ben ahmak mıyım diyecek ya. Yani ben işte diyorum ya ve ihlas sürekli insanın kafasında olacak. Başka türlü insan ihlaslı olamaz yani. Şimdi diyorum ya bak suyu kaldırırken ihlaslı olabilirsin ama indirirken de sünnete uygun altından tutayım şuradan tutayım indireyim de diye riyaya giriyor olabilirsin. Suyu içerken Bismillah demersin dikersin ne günah alırsın ne bir şey indirirken millet bak elhamdülillah falan diye bitirirken bak başlarken riya yoktu ama bitirirken riya işin içine karışabilir. O zaman ne yapmak lazım? Yani hatta gün sabah kalktım bir şeyler ben ihlaslı olmam lazım ben ihlaslı olmam lazım diye insanın bu şekilde kendini Sürekli bunun üzerine tekrar ettirmesi lazım ki bu iş olsun. Ve emin olun hani e, Seleften biri tabiine ve etba o tabiine diyor ya eskiler diyor az amel yapardı çok mesafakat ederdi. Siz de çok amel yapıyorsunuz az mesafakat ediyorsunuz. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şu bizde ihlas yok. Yani mesela belki bizden birçok sahabeden fazla amel yapıyoruz. Bizden bir çoğu sahabeden fazla veriyor. Bizden bir çoğu sahabeden fazla belki tutuyor. Daha ciddi bağlanmış davaya ama bereket yok davada. Niye? Çünkü onlarda olan onlar az yapıyorlardı. Az yaptıklarını da Allah için yapıyorlardı. Fakat biz Allah için de yapıyoruz, desinler diye de yapıyoruz. Mevkii makam atsın diye de yapıyoruz. Ne bileyim yapıyoruz da yapıyoruz yani. Bir hatta neredeyse bir Allah yok yaptığımızın içinde. Kalan her türlü şeyi ne yapmak lazım? Bulmak lazım. Şimdi tabi e, burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Peki bu ihlaslı olma durumuna engel olan durumlar nelerdir? Yani, yani insanın ihlasına engel olan şeyler nelerdir? Ve bunlar nasıl atılıp insan ihlas seviyesini elde edebilir? Birincisi riya. Yani ihlasın tam zıddı olan, ihlasın zıddı riyadır. Ve riyadan nasıl kurtulunur? Bunu bilmek lazım yani. Birincisi nedir? Birincisi riyadır. E, riya ne demektir? Riya, ihlas neydi? Yapılan her amellerde ve terk edilen şeylerde sadece Allah'ı gözeterek yapmak. Riya neydi? Yapılan amelin ya bazı kısımlarında veya tümünde Allah'ın dışında bir varlığı gözeterek, imma Allah'ın dışında, tamamen Allah'ın dışında veya Allah'la beraber başka varlıkları gözeterek insan bir amel yapıyorsa bu nedir? Bu riyadır. Ve Peygamberimiz neye, neye benzetir? Buna ne isim koyuyor? Gizli şirk diyor. Ve ümmetimin üzerinde en çok korktuğum şey gizli şirktir diyor. Ve peygamber neye benzetiyor riyayda? Karanlık gecede gizli şirki neye benzetiyor peygamber? Karanlık gecede karıncanın ayak sesine benzetiyor. Yani aslında böyle bir şey yok. Karanlık gecede karıncanın ayak sesi diye bir şey yok. Ne var burada? O kadar dikkat edin ki demek istiyor peygamber. Bu kadar gizlidir riya. Yani böyle bir an gaflet ederseniz sizi ne yapabilir? Sizi kapsar ve amellerinizi boşa götürebilir. Şimdi insan riyayı ne için yapar? İnsan insanlar görsün diye veya desinler diye. İnsanları gözeterek, öyle de mi Mesela amel yapar? Şimdi şöyle bir düşünmen lazım. İnsanların seni görmesi, insanların senin hakkında konuşması, öyle değil mi? Yani riya meselesinden konuşuyorum. Sana bir faydası veya zararı var mı? Şu bütün dünya bir araya toplansa, deseler ki hocam dört dörtlüktür, hocam bir tanedir, hocam gibisi yok. Senin kalbinde riya varsa bu övgüler sana kıyamette zerde kadar fayda verecek mi? Vermeyecek. Bilakis sana ne verecek? Zarar verecek. Senin riyana şadid olacak çünkü. Kıyamette hepsi seni riyana şahide edilmiş olacak. Ya bu kadar mı ahmakız yani? Kendim için de söylüyorum bunu. Bu kadar mı kafamız çalışmıyor yani? Adamların bir de ne dünyada ne ahirette bir faydası yoksa? Neden insanları gözetip amel yapıyoruz? Yani kim bizi beğenirse, kimin gözüne gidersek bize fayda verecek? Allah'ın mı insanların mı? Allah'ın değil mi? Yani biz Allah'ın yanında bir değer kazanırsak veya Allah'ın hoşuna giderse, Allah bizi överse. O zaman bizim amelimizin faydası. Yoksa bütün şu dünya toplansa bunlar bir şeyler yapıyor, bunlar şöyle böyle dese bu amelin neyi yoktur? Bu amelin bize faydası yoktur. O zaman insan sürekli bu noktalarda nefsini muhasebe etmesi lazım. Ya ben dedim ki görsünler. Peki bana ne faydası var bunun? Faydası ne? Zararı ne? Faydası ne, zararı ne? Bu sıpla ve insan sürekli asıl olanın Allah'ın rızası olduğunu, fayda verecek olan Allah'ın rızası olduğunu insanın gözetmesi lazım. İkinci madde ne? İnsanın ihlasına engel olan ve nasıl kurtulabiliriz bundan? İnsanların övmesi meselesi. Yani bu var ya en büyük hastalık nedir? En büyük hastalık budur. Yani insan amel yaptığı zaman ha, ameli Allah için yapıyor olabilir. Toplantısını, işte işlerini, namazını, orucunu aslında Allah için yapıyor. Fakat Allah için yaparken bir de yanında ne var ya bir dedesinler. Hani konunun içinde yeri gelmeden geçe yani bir de bir teşekkür etsinler. Bir de bir desinler şu hoca ne güzel anlatıyormuş. Ayetleri, hadisleri patır patır döküyormuş. İşte falan abi ayda diğerleri elli veriyormuş, o çıkarıp yüz veriyor. Yani tamam da yani bir şey değil de bir de arada bir zikreder insan. Canım o kadar da değil. hep defterlerde kalmayacak ya verdiğimiz. Arasına insan bir de çakar yüzümüze. Helal olsun hocama falan hocam veriyor diye. Beni örnek göstersinler, şunu örnek göstersinler diye. Bu da ne insanların övmesi hastalığı. Ve bu birçoğumuzda vardır. Bakın nereden bunu anlarsınız biliyor musunuz? Yapmış olduğunuz çok güzel şeyleri sürekli zikrediyorsanız, bir ki bu hastalık vardır. Bu hepimizde olabilir. Hatta bizim amacımız, nefsimizi niye tezki ediyoruz biz? Niye tezki edersi yapıyoruz? Hastalıkları tedavi edip amelle de ilacı vermek. Öyle değil mi? Önce teşhis, sonra tedavi. Yani nasıl teşhedeceğiz biz bu hastalığı? Bakın mesela anlatırız birbirimize. Ya işte bir gün falan şöyle yapıyordum, işte falan kes geldi, böyle oldu, böyle ettim, o böyle etti falan. Ya çıkardım, verdim, al dedim ya. Ondan bundan isteme. Veya işte falan biz bir gün gidiyoruz, Arkadaşlar eve gidiyorlar ya arkadaşlar böyle davet olmaz dedim ben evi bıraktım 2-3 gün çocuklarla kaldım hep anlattım falan. Ya hocam şimdi adam çocuğun kötülüğünü anlatırken kendini nasıl övüyor şimdi bak seyret. Ya hocam diyor yani bunlar adam olmaz diyor ya biz diyor inan ki bir sene boyunca gece gündüz gece gündüz diyor yedirdim içirdim evime götürdüm diyor elbise aldım bilmem ne aldım bıraktı gitti diyor. Adamı karalamıyor aslında kendini övüyor da işte gabi, ahmak bunun farkında değil. Yani şeytan onu öyle bir kollamış ki adamın bundan ne yok? Adamın bundan haberi yok. İşte anlatır. Yani sözde mesela kendi babasının ailesinin kötülüğünü anlatıyor. Ya işte falan benim babam şöyledir böyledir. Ya bir de ben çok ahlaklıyımdır hocam yani böyle sürekli iyi davranırım onlara. Aslında kendini övüyor ha babasını kötüleme falan söz konusu değil. Bizim için ne geçerli mesela bu? Sözde bir mürciyenin veya bir cehmiyenin akidesinin bozuk olduğunu anlatırken bir de onu nasıl ezdiğimizi anlatırız böyle. Sonra bir düşündüğünüz riya. Alakası yok ihlasla. Ne o tartışmada ihlas var ne de bir şey. Ben şimdi hikaye ediyorum tamam mı mesela. Diyelim bir mürciyeyle tartışmışım veya bir ile veya bir particiyle veya bir zındık demokratla tartışmışım. Şimdi sözde ben size şeyi anlatıyorum. Örnek veriyorum tabii. Bu olabilir yani. Adamın itikadının bozuk olduğunu anlatıyorum ama... Arada ben ne kadar bildiğini en kaliteli hocayı bile nasıl aradan götürdüğümü kendince size ispatlamış oluyorum. İşte bu çok büyük bir hastalık biliyor musunuz? Aslında bunlara düşmek sorun değil. İnsan bunlara düşebilir. Çünkü yani hatasız bir kul yoktur. Fakat kimdir en hayırlı hatalı? Sürekli nefsini müracaat eden. Ben bugün ne anlattım? Ben bugün insanlarla ne konuştum? Bunları tedarik edip en azından akşam istiğfar edince geri çeviriyorsun. Sıfırlıyorsun yani öyle değil mi? Yani gündüz işliyorsun. Akşam eve geliyorsun sıfırlama ihtimalin var. Ama nefsini sürekli müracaat etmeyen, düşünmeyen, bugün oldu bitti yarın yenisini kazanırım diyen adamın bunu tespit etmesi ne değildir? Mümkün değildir. İşte İbni Kayyim mesela, Fevait kitabında bu hastalıktan nasıl kurtuluruz diyor. Yani insanların bizi övmesi hastalığı var ya, hani ihlasa en büyük engel olan, veriyanın en açık kapılarından biri olan insanların övmesi hastalığı, düşüneceksin diyor işte. İnsanlar seni öfse ne olacak? Öyle değil mi? Arabinin biri geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki Ya Resulallah diyor, ''Benim diyor insanlara övmem süstür, benim insanları yermem de onlar için kötülüktür diyor, çirkinliktir diyor.'' Peygamberimiz diyor ''Zâkallahu teâlâ.'' ''Bu sadece Allah'tır diyor.'' Yani övmesi ve yermesinin insana fayda ve zarar verdiği tek şahıs Allah'tır diyor. Yani sen kimsin demek istiyor. Sen öfsen ne olacak, ne güzelliği olacak, yersen ne çirkinliği olacak diyor yani. Bu özellik kime aittir sadece? Bu özellik Allah'a aittir. Şimdi bir düşüneceksin. Yapıyorum ya desinler. Biliyor, veriyor ahlaklı, şöyle, çalışkan, fedakar, eve gitmediği, şunu elinin tersiyle itti, bunu elinin tersiyle Ne olacak yani? Hani bana bir faydası olacak mı? Buna? Olmayacaksa niye düşünüyoruz bunu o zaman? Öyle değil mi? Yani mantık endir düşünsek, olmayacaksa niye bunu düşünüyoruz? Üçüncü hastalık ne? Üçüncü hastalık insanı ihlastan koyan tamah var ya tamah. İnsanın dünya malına ve insanların yanında olan mala tamah etmesi. Dünyadan mevkiye, makama insanın ne yapması? İnsanın dünyadan mevkiye, makama tamah etmesi. Şimdi bir şeyi Allah için yapacaksın. tamam mı? Mesela ilim okuyorsun. Misal örnek. Şimdi ilim okurken Allah için başlıyorsun. Tamam mı? Üniversiteyi okuyorsun. Ya e şimdi sadece üniversite mezunu. Mesela diyelim Ezer'i veya adam Suud'da okumuş Medine'de. Ya bir de yüksek yapsak ne olacak? Yüksek yaptı. Ya şimdi yükseği bitirsek doktor Ebuhanzalı Hanzalı olacak mesela. Ya doktorluğu da bitirse bir de işte profesör, doktor falan. Ya bir de ilahiyatta bir tane yapsak falan. Artık benim isim yani bir konuşmanın benim konuşmada bana 20 dakika süre ayrılmışsa bir salonda 15 dakika da benim ismimi zikretmek için ayıracaklar. Düşünsene işte. Sayın Profesör Doktor Fadile Tuş. Ne kadar hoş geliyor insanın kulağına. Öyle değil mi? Veya diyelim mesela insanda ne var? Dünya mevki makam işte yani. Ama mevki makamla bir yere gelme. Veya işte ya şunu elde edeyim. Yani anlatmada, çalışmada amaç e, din değil veya insanların kurtulmasıyla dünya malı elde etme, daha rahata kavuşma, çalışmadan böyle milletin sırtından geçinme mesela. İnsanların aklına ne yapar? İnsanların aklına sürekli bu gelir. Ve bu da ciddi manada bir hastalık biliyorsun. Dünyaya meyletme ve dünyada mevki makam peşinde koşma. Bu ciddi manada bir hastalıktır. Ve ihlasın önündeki en büyük engellerden biridir. Peki insan bundan nasıl kurtulur? Bu hastalıktan, özet olaraktan. Yine İbn-i övme meselesiyle bunu zikrediyor zaten. Beraber zikrediyor. İbn-i diyor ki bir düşüneceksin. Her şeyin hazinesi kimin elinde? Yani her şeyin hazinesi kimin elinde? Ve in min şeyin illa hiçbir şey yoktur ki diyor Allah onun hazinesi bizim yanımızda olmasın ya malın mevkinin makamın her şeyin hazinesi Allah'taysa ne bekliyorsun insanlardan yani ne malı bekliyorsun ne mevki bekliyorsun ve menunziruhu illa bir kadarin malum ve biz herkese de ancak onu belli miktarlarda indirir yani Allahın halaka kulle şeyin faqaddarehu takdirah Allah her şeyi yaratmıştır ve takdir etmiştir. Öyle mi? Kader diye bir şeye biz iman ediyoruz. Öyle mi? Ellezi kaddera faheda O Allah ki insanların ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Her şeyi belirtmiştir. Ve kâne emrullâhi <gülüyor> kaderem Allah'ın bütün işleri nedir? Belli bir ölçü içerisindedir. Indirdi mi? Ölçüyle indiriyor. Verdi mi? Ölçüyle veriyor. Öldürdü mü? Ölçüyle öldürüyor. Öyle değil mi? Ecel bir günleri bir gün geri gider mi? Rızık bir gram artar, bir gram eksilir mi? Eksilmez. Dünyada sana yazılandan başkası gelip sana isabet edebilir mi? Bütün dünya bir araya gelse seni zengin kılmak için, seni zengin yapabilirler mi? Allah bunu yazmasa yapamazlar. Ne bekliyorsun o zaman insanlardan? Veya dünyadan ne bekliyorsun? Bak adama bakıyorsun. Adam 12 saat koşturuyor, çalışıyor, çabalıyor. Adamın dünyadan hala aç. Yani adamın villası var altında son model, hala aç. Konuştun mu ya? İşte işler berbat, işte çekler var ödenmedi. Ya ne yapacağız hocam bilmiyorum. İşte bana 750 milyon maaş alıyorum. Bin. Ne istiyorsun? 750, daha ne istiyorsun Allah'tan yani? 750 milyon maaş alıyorsan veya işte 900 1 milyar, ya 1 milyar 200 veriyorlar diyor ya. 1 milyar 200 daha ne istiyorsun yani? 1 milyar 200 ne yapacaksın 1 milyar 200'ün üstüne yani? Demek ki sen nesin? Sende ihlas olmadığından dolayı yani dünyanın meyl olduğundan dolayı Allah seni parça etmiş yani. Hani peygamberimiz diyor ya kimin derdi dünya olursa diyor Allah fakirliğini iki gözünün önünde kılar. Kimin derdi dünya olursa Allah fakirliğinin için gözünün önünde kılar ve onu paramparça eder. Kimin de derdi, kederi, ahiret olursa Allah diyor onun zenginliğini içi gözünün önünde kılar. Adamın evinde yiyecek yemek yoktur elhamdülillah ya vallahi falan. Bakarsın böyle şok olursun. Adamı teselli etmeye gidersin. Adamın evine giden para koyarsın mesela. Hani adamı teselli çıkarken adam seni teselli eder. Şükretmek lazım. Bak halimiz ne güzel falan diye. Şok olursun yani. Niye? Çünkü demek ki bu adam dünyanın hakkatını anlamış. Dünyanın ne olduğunu anlamış. Kadere hakkıyla iman etmiş. Allah'tan gelenin ne yapmış? Allah'tan gelenin Allah'ın yazdığından başkasının gelmeyeceğini bilmiş. Ya i̇şte bunlar da hepsiyle itikatla ne? Bunlar da hepsi itikatla bağlantılı şeyler. Ve son iki noktaya değineceğim. Birincisi, bak anlattıklarımın içinde hepsinde şuna dikkat ettiniz mi? Her şeyin yolu Allah'ı tanımaktan geçiyor. Yani ihlas olsun, riya olsun her şeyin yolu Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımaktan geçiyor. Allah'ın rezak sıfatını tanımış, iman etmiş ...ve hayatında uygulamış bir adamın... ...dünyadan bir beklentisi olur mu? Mümkün mü ya? Mümkün değil yani. Allah'ın kahhar olduğunu bilen bir adamın... ...Allah'ın kahhar olduğunu bilen bir Allah adamın... ...işte Allah'tan başkasından bir şey beklemesi... ...övgü beklemesi mümkün yok. Kahredecek beni... ...diyecek adam ya. Bunu hayatında uygulamışsa... ...veya Allah'ın... ...yapılan ilklerin karşılığını tam bir şekilde... ...verdiğini insan biliyorsa... ...insanın hayatında böyle bir sıkıntı olur mu? İnsanın hayatında böyle bir sıkıntı olmaz. Bunlar da hepsi neyden geçiyor? Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak. Fakat bizim hayatımızda isim ve sıfat ne demektir? Biz isim ve sıfatı niye öğrendiniz? Milletle tartışmak için. Allah aşağı istiva etmiştir. İmam Bukhari de diyor, İmam Şah, getireyim göstereyim. Fukul Ekber'de de yazıyor falan. Hep münazağa. Bundan dolayı ne ilmimizde bereket var, ne takva, hiçbir şeyimizde bereket kalmamış yani. Öyle değil mi? Yani bak adamla esma sıfat öğreniyoruz, tek amaç tartışma. Koca şuna nasıl cevap veririz? Bak hayatta kimsesiz, yani ders gruplarında bana veya... Sizden bilen birini zannedilen insana. Hocam rezzak ne demek ya? Nasıl hayata rezzahı biz tatbik edemiyoruz dediğini duydunuz mu yok? Hocam adam diyor ki işte her şey helak olacak Allah'ın yüzü müstesna. Nasıl bu şüpheye reddiye veririz? Hep bak hep reddiye eksenlik İman küfür meseleleri böyle. Esma ve sıfat meseleleri böyle. Yani nasıl bizim yani iman ve küfür. Yani ne demektir iman ve küfür? Hayatımızın neresinde bize faydalı olacak? Esma ve sıfat. Ne demektir Esma ve Bir Esma ve Sıfat'a sadece eşallere reddiye vermek için mi Esma sıfatı öğreniyoruz? Yani bunları ne yapmamız lazım? Bunları düşünmemiz lazım. Ve bakın hayatımızda ben kendim için söylüyorum başlangıç olarak bunu. Birçoğumuzun hayatında hiçbir şeye bereket olmamasının sebebi budur. Ya reddiye vermek için, insanları ezmek için, her şeyimiz bunlardan ibaret. Desinler olduğu için maalesef o kadar çaba var bak yüzlerce belki binlerce milyonca cemaat çalışıyor ama İslam adına ne bir adım ileriye gidebiliyoruz, ya hep sürekli ne yapıyoruz? Sürekli geriye doğru gidiyoruz. Peki, son ve en önemli bağlayıcı nokta, bir insanın ihlasının iki en büyük belirtisi vardır. Bir insan kendinin ihlaslı olup olmadığını yani anlaması için iki tane belirgin nokta vardır. İki tane belirgin nokta var. Bir de bazı şeyler söyleyeceğim. Ama bu ikisi yani müttefak olan, böyle üzerinde ittifak edilen iki nokta var. İnsanın gizli anıyla, açık anı birbirini tutuyorsa, bu insan ihlaslıdır. İnsanın gizli anı açık anından daha fazla ibadet ediyorsa bu insan takvalıdır. İnsanın açığı gizlisine galebe çağırıyorsa bu insan müdafıktır. Yani üç tane madde var. İnsanın gizliliği ve açıklığı. Burada ne? Burada ölçümüz, ayarımız insanın gizliliği ve açıklığı. Tek oldun mu ve milletin yanında oldun mu ibadetin aynıysa sen ihlaslısın. Aynı. Değişmiyorsa demek sende bir şey var arkadaş. Yani kendine önem göster. Gizliyken daha fazla yapıyorsan sen dört dörtlük müminsin. Yani gizli kimse yokken Allah'la baş başa kaldığında o zaman yapıyorsan mümin budur işte. Ama bir de vay halimizdeki eğer insanlar varken yapıyorsak ve kimse yoksa elimizin telleri itiyorsak veya yapmıyorsak işte münafıklık budur. Yani birçok insanın nedir? Birçok insanın hastalığı da budur. Gizli halle açık hale ne yapmamak? Gizli halle açık hale de denk getirememek. Bakın mesela İç grup, millet toplumun içerisinde hemen sünnetler kılınır bilmem ne yapılır. Adam evde oldu mu hiç aklına gelmez ya yorgunum. Yani işten gelmiş ölmüş ders yapacak aklına gelmez adamın. Ama evde tek başına oldu mu farzı kılar. Daha farzı kılmadan ters yapmaya. Çok yorgunum ya. Peygamber diyor işte esniyerek falan namaz kılmayın yani, doğru değil. Şimdi millet, toplum cahil sapıklar veya müşrikler biz de cahil sapıklarız. Yani pardon biz ilim üzerine olan sapıklarız. Yani biz yaptıklarımızı ilim kılıfı altında yaptığımızdan dolayı. Asıl rezilliğimiz bu yani. Allah'ın bizi rezil etmesinin sebebi bu. Yani bak ne yaparız bir de bunu peygambere yüklüyoruz. Ya peygamber dedi işte şey yapmayın, bir esniyerek namaz kılmayın. Ne dediğinizi bilmezsiniz diye adam kafayı vuruyor yatıyor, bitir kılmıyor. Ulan üç saat konuşursun, ağlarsın, yorulursun, çalışırsın, ders raporu verirsin. Orada kalkar sünnet kılar. Asla ah, hiç peygamber dememiştir. Yorgunken bilmem neydi ama o hadis orada işte bu haldeysek nifaktan şüphe edelim. demiyorum ama eğer biz bu haldeyken ne yapalım nifaktan şüphe ederim. Yani o zaman ihlas meselesine insan için ölçü nedir? İhlas meselesine insan için ölçü insanın gizliliği ve açıklığıdır. Yani insan gizliliğini ve açıklığını sürekli kovdur. Bunlar da bak iki şeye hep. Allah'ı tanıma ve nefsi muhasebe etme. Sürekli her gün, her dakika ben ne yaptım? Şu anda söylediğim bana ne kazandırdı? Hep nefsim cizliliğin açıklığını nasıl tespit edersin? Nefsi muhasebe ederekten. Öyle değil mi? Sürekli nefis muhasebesi olacak yani. İkinci nokta ne? İnsanlar senin yaptığın ameli görmeseler de, bilmeseler de, övgü almadan amele devam ediyorsan ve insanlardan bir şey beklemiyorsan. İşte bu da senin ihlaslı olduğunun delilidir. Yani diyelim yapıyorsun, götürüyorsun, getiriyorsun, işte veriyorsun, alıyorsun ama ne yapmıyorsun? Beklemiyorsun. Yani demedikleri halde, hiç teşekkür etmedikleri halde gene yapıyorsunuz, Gene yapıyorsun. Demek ki sende ihlas var demektir. Yani karşılık görmediğin halde yapıyorsan. Çünkü insan yapar. Riya varsa insanda. Karşılık görmedi mi homurdanmaya başlar. Karşılık görmedi mi ya bu kadar da olmaz canım. Tamam biz Allah için yapıyorsan insan bir teşekkür de eder yani. De. Falan. İşi de şey yapar. Medenilik, bedevilik mesela. Yani biraz da medeni olur insan canım bir teşekkür. Falan. Zamanla bak. Bu da tam adamın riyakar olduğunu göstermez. Hani böyle demesi. Ama terk ediyorsa ameli teşekkür etmiyorlar diye, bu o insanın riyakar olduğuna nedir? Riyakar olduğuna delildir. Bir de insanın kalbinin hastalıklı olduğu, yani insanın kalbinde ihlasın yerinin olmadığı en büyük delili, nefsi arındıran meseleler konuştuğu zaman, insanın uykusu geliyorsa, insanın canı sıkılıyorsa, bir an önce bırakayım gideyim diyorsa, mesela ben şu anda baktığımda böyle bir şey kimse görmüyorum. Ama siz bunu kalbinizden biliyorsunuz yani. O zaman, kimsenin kalbini bilmediğimize göre, bunu sizin için söylüyorum ve kendim için. Mesela diyelim ki adam iman küfrü anlatırken canlı canlı anlatır böyle hoşuna gider. Çünkü birilerini götürme var ya kendini tatmin ediyor. İşte böyle bu tür meselelere gelince işte ihlaslı olmak lazım falan diyorsa eğer bir adam veya alsa veya dinleyen bir an önce bitireydin der. Ne bu ya falan falan filan ediyorsa bu adam emin olun nifak vardır o kalpte. Çünkü kalp hastalandı mı kendine faydalı olanı almaz. Kalp hastalandı mı kendine fayda Peygamber diyor ya kalbe fitneler girdiği zaman kalp ters çevrilir diyor. Yani kalp, kalbi peygamber iki kalbe benzetiyor. Beyaz kalp ve siyah kalp. Ve siyah kalbi de tanımlarken peygamber ters dönmüş. Ters dönmüş ne demektir? Suyu boşalt boşalt girmez içine. Kur'an okuyu işlemez, namaz kıl işlemez, anlat işlemez. Nak. Niye şimdi kalp kere ne olmuştur? Kalp bir kere ters dönmüştür. İşte bu tür meseleler konuştuğunda ihtiyakla dinliyorsak, içimizden geliyorsa ha demek ki gerçekten bizim kalbimiz Gene hastalıklı olabilir. Temiz olduğunu alamet değildir bu. Ama bir yerinde bir parıntılar var demek ki yani. Böyle güzellikleri alıp temizlemek istiyor demektir bu kalp. Ama uykunuz geliyorsa bir an önce bitsin diyorsanız ki bunu adamın yüzüne yapamazsınız zaten. Kalbinizden geliyorsa bil ki o kalpte bir problem vardır. Namaz anlatıldığında, zikir anlatıldığında, işte şu anlatıldığında, bu anlatıldığında gerçekten de bu nedir? İnsan bunu anlar. Allah'tan tek temennim. Tüm yaptığımız işlerde, tüm yapmış olduğumuz amellerde bize ihlası nasip etmesi. Biz zaten aciziz, öyle değil mi? Bunun en büyük silahı da duadır. Yani işte, rüya kimden? Rüya şeytandan. Bizim acziyetimiz ve şeytanın kuvveti, kalplere girişi, damarda, insanın kanında gezer gibi gezişi, biz ona karşı aciziz. Ve ihlasla, ihlaslanmamız lazım ama çok zor onu da elde etmek. Düzene Her şeyi bırakacaksın. Sadece Allah'a. Bu da Allah'tan yardım istemek lazım. Yani Allah'ım biz ihlaslı olamıyoruz sen bizi ihlaslı yap diyeceğiz. Yani bunun başka da neyi yok? Bunun başka da bir yolu yok. Ve konunun başında her dersten sonra hatırlatacağım. Yine söylüyorum. Yani e, bunu hayat çizelgemize koyalım. Elimizden geldiği kadar yapalım. Günde bir kere dahi olsa şu suyu kardeşe verirken, namaz kılarken, bir insana iyilik yaparken bir düşünelim yapmalı. Acaba gerçekten ihlasla mı yapıyorum yoksa desinler diye. İhlas yoksa bırakalım bu ameli. Hiç yapmayalım, öyle değil mi? Veyahut yapalım ama yaparken içinde Allah'ım bana ihlas nasip eyle, Allah'ım bana ihlas nasip eyle ve aynı zamanda neyi ezberleyelim? Hüsnül Müslim'de şirkten korkulacak yapılan dua var ya işte Allah'ım ben bilip ve bilmediğim durumlarda şirk koşmaktan sana sığınırım diye sürekli bu duayı kendimize virz haline getirelim ki bu tehlikeli ve kaypak zeminde kurtulalım yani. Yoksa hem zemin çok kaypak hem de çok ince bir yol yani yani düz yürüsen ayağın kayabilir zaten yandan yürüsen aşağı düşeceksin başka bir yolu yok bu kadar tehlikeli bir nokta Allah'tan yardım alalım ondan sonra e, salih amellerle Allah bak sana iman ettik salih amel yapıyor sen de bize ihlaslı kıl diyelim ve bunu hayat cetvelimize koyalım ben de başta olmak üzere yani elimizden geldiği kadar. hatta yazalım sabah ben ihlaslı olmalıyım ben ihlaslı olmalıyım ben ihlaslı olmalım diye sürekli böyle tekrar edip bunu kalben nakşelerim ve her amelden önce bir düşünelim parayı vermeden önce düşünmeden para verdiğiniz oldu mu? Dünyada bana bir tane insan bile çok nadir düşünmeden para veren olur mu ya? Yani bakkala bile verirken ya adam ekmek alıyorsun tabii vereceksin onu bile düşünüyorsun yani ya, alsan mı acaba diye. Ya amel bu amel boşa gitme tehlikesi var insan hiç düşünmeden yapar mı yani? Onun için ne yapmak lazım? Düşünme ve bu dersten ne çıkardık? Yani sürekli ihlası cetvele koyma ve nefis muhasebezi. Akşam eve gidip ben bugün kiminle ne konuştum? Şunu şunu şunu konuştum. Şu konuşmanın içinde neresinde ihlas vardı acaba? Ciddi ciddi böyle oldu. Namaz kıldım. Namaz mı kıldım ben yoksa riya mı yaptım böyle? Nefsi muhasebe ederekten ne yapalım? Şu iki şeyi elimizden geldiği kadar günde bir dakikada olsa en azına hayatımıza geçirelim ki şu dersten Allah bize bereket kılsın yani. <gülüyor>